Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Ee, Avrupa ne konuşuyor bu hafta Belarus'tan başlayalım. Ee, Belarus'ta Ağustos 2020'de biliyorsunuz Lukashenko'nun... E, işte devlet başkanı adayı olduğu ona karşı e, üç politikacının e, çıktığı, üç dişli rakibin çıktığı bir seçim süreci olmuştu. Ve seçim süreci sonrasında işte kendisinin yüzde seksenle e, birinci olduğunu açıklaması Lukashenko'nun. E, sonra protestolar, e, baskılar, e, hapisler, e, yargılamalar derken ee, bu süreçte önemli bir aşama kaydedildi geçtiğimiz hafta ya da önemli bir olay oldu. Neydi bu olay, önemli olay? Ee, Lukashenka'ya karşı mücadele eden üç kişilik bir kadın birliği vardı. Bu kadınlardan evet. Svetlana Tikhonovskaya e, devlet başkanı adayı olmuştu. Ama onunla birlikte mücadele eden iki kadın daha vardı. Bunlardan Maria Kolesnikova... E, Belarus'ta seçimlerden sonra Belarus'ta kalan tek kadında o üç kişilik kadın ekibinden ve e, yargılandı. E, şimdi mahkemenin sonunda 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E, şimdi 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış olması tabi. Burada Belarus'taki muhalifler için ya da Belarus'ta bir de değişimi destekleyen Avrupa'nın farklı yerlerindeki insanlar için büyük bir hayal kırıklığı ve önemli bir gelişme oldu. E, Kolesnikova aslında bir flüt sanatçısı. E, Almanya'ya gitmiş, Almanya'da eğitim almış, sonra ülkesine dönmüş. Ülkesinde e, flermoni orkestrasında çalıyor. Lukashenka'ya karşı e, böyle bir e, siyasi mücadele oluşunca ona katılıyor. Ve e, Lukashenka'ya karşı çıkan e, önemli bir muhalif Babarika'nın... E, Kampanyasında yer alıyor, kampanya sorumlusu oluyor ama o hapse atılınca onun yerine Bayrağ kendisi almıştı. E, Babariko e, bu yaz 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, şimdi de kendisi 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E, i̇şte bu gelişmeler tartışılıyor genel olarak Belarus bağlamında diyebilirim Avrupa'da. E, Almanya'dan e, Tage gazetesi şöyle diyor. Kolestikova vakasında Lukashenko'nun sınırsız hakimiyetini, Batı'da bilinen ve sergi gören bir rakibi üzerinden sahneleme niyeti çok açık. Batı'nın Lukashenko'nun şiddet iktidarına karşı yapabileceği bir şey şu anda yok. Zira Batı'nın yaptırımları Lukashenko'yı korkutmuyor. En azından yanında Vladimir Putin gibi bir dostu olduğu sürece bu böyle. Diyor. Bu Putin meselesi de önemli. Seçimlerin ardından Avrupa Birliği Belarus'taki bu muhalefeti desteklerken bir demokratikleşme sürecini desteklerken Putin de Lukashenko'nın yanında yer almıştı. Ve kazanan yine Lukashenko ve Putin oldu gibi görünüyor. 1994 yılından beri iktidarda Lukashenko ve şimdilik de bu durum devam edecekmiş gibi görünüyor. Peki ben bir fak soru da sorayım. Kolesnikova'nın bu ağır hapis cezası. 11 sene dedin değil mi? 11 yıl. Evet. E, sebebi ne? Suçu ne yani? E, söylüyorum e, iktidarı ele geçirmeye çalışmak ama komplo kurarak. E, komplo, e, işte Suçlamalardan birisi bu. Komplo kurarak iktidarı ile geçirmeye çalışmak. Ee, i̇kincisi de milli güvenliği zedeleyecek eylemlere çağrı yapmak. Hmm. Komplo. Evet. Hmm. Ne dersiniz? Milli güvenlik işte her ülkede böyle önemli üstüne titrenen bir mesele. Milli güvenliğini zedeleyecek diye. Ee, yani yaptığı şey aslında... Seçim sürecinde işte Lukashenko'ya karşı bir kampanya örgütlemek onun önemli parçalarından birisi olmaktı. Evet, diğerlerinin de en az 10-11 yıl, ciddi hapis cezasına çarptırılmaları beklenir o zaman bu diğer, bu kampanyaya katılan diğer insanların da. Evet, yani birlikte yargılandığı bir avukat vardı, o da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Evet. E, üç kişilik kadın ekibinden diğer ikisi yurt dışında maalesef. E, Belarus'ta pek çok insan e, son dönemde işte yurt dışına çıkıyor. E, orada demokratik bir ortam olmadığı için ve bir şekilde demokratik mücadelelerini sürdüremeyeceği için. E, ülkede kalan tek kadın, e, kadın mücadelecilerin içinden e, e, Kolesnik Kovay'dı. Ona 11 yıl hapis cevzası verilmiş oldu. Maalesef mi dedin yoksa iyi ki mi bilmiyorum çünkü onlar da yurt dışında olmasalardı. 11'er yıllık cezalarını şimdi çekmeye başlıyor olacaklar artık. Evet, evet. Yani maalesef demokratik bir ortam olmadığı için maalesefiydi o. Evet. Peki. Peki. Buradan Almanya'ya geçelim. Almanya'da seçimler 19 Eylül'de yapılacak. 2-2,5 hafta kalmış durumda. Ve Almanya'da da artık bu seçimlerle birlikte ciddi bir iktidar değişikliği ufukta göründü ve pek de değişecekmiş gibi görünmüyor bu ihtimal. Şöyle ki Merkel 16 yıldır iktizarda ve Merkel'in işte Merkel'in başbakan olduğu başında olduğu partiler Hristiyan Demokrat Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin ittifakı iktidardan gidecek gibi görünüyor. E, zira onların e, oy oranı şu anda yüzde on dokuzda. Oysa e, Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde yirmi beşte. Aradaki makas gittikçe açılıyor ve yorumcular bu makasın hiçbir şekilde kapanacağını düşünmüyorlar. Son haftalarda bir atak olması e, birlik partilerinden böyle bir şey söz konusu görünmüyor. Yeşillerin oyu ise yüzde on bandında e, sosyal demokratların oyunu bu kadar yukarıya çıkaran e, kişi unsur liderleri Olaf Scholz e, Scholz aslında enteresan birisi e, yorumlara baktığınızda işte pragmatist soğukkanlı deniyor ama aynı zamanda karizmadan nasibini almamış o 63 yaşındaki Schultz diye yorumlar görüyorsunuz. E, Fransa'dan L'Express e, gazetesinden e, ilginç bir yakıştırma var Schultz'la ilgili. Schultz'o mat e, diyorlar. E, yani bir otomat, e, otomat gibi konuştuğu için monoton e, konuşmasına da atıfta bulunarak e, kendisi Maliye Bakanı. E, işte sıkıcılık e, gibi e, özellikleri hep e, bahsediliyor Scholz'tan e, bu da aslında bir yandan onun e, olumlu yönü olduğu avantajı olduğu söyleniyor e, The New Statesman gazetesinden bir yorumcu onun neden e, böyle popülerleştiğine dair şöyle bir yorum yapmış e, bir tür Merkel devamlılığı havası yaratıyor Merkel'in sağlandığı uzun süredir is, uz, uzun süredir istikrar ve nispeten konfor içinde yaşayan ülkenin seçmenine hitap ediyor. Kuzey Almanya asıllı, sıkıcı, yumuşak başlı ve sakıngan Scholz'un hamurunda da bu tarz var. Tek eksiği Merkel'in geniş yakalı ve renkli ceketlerinden birisi. Ee, yani işte Merkel tarzı siyaset, belki Merkel tarzı liderlik e, 19 Eylül'den sonra da devam edecek ama... 16 yıllık iktidar değişecekmiş gibi görünüyor Almanya'da. Evet. Yeşiller de büyük ciddi oy kaybetti tabii. Ani bir şekilde. Evet. evet Onların oy oranı %17'de şu anda. Evet. E, dün e, Fransa'da önemli bir e, tarihi denen bir e, gelişmenin başlangıcı oldu. Şöyle ki bundan 6 yıl önce Kasım 2015'te e, hatırlayacaksınız Paris'te eş zamanlı olarak e, çeşitli bombalı saldırılar olmuştu e, intihar bombacıları kendilerini patlatmış ve toplamda 130 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu futbol stadyumunda bir e, konser salonunda e, restoranlarda kafelerde dün 6 yılın ardından e, bu e, terör e, olayları ile ilgili e, davanın ilk e, duruşması yapıldı. E, bu dava 9 ay boyunca sürmesi bekleniyor. 20 kişi yargılanacak, 20 sanık var. E, bunlardan sadece birisi e, olay anında orada olan bombacılardan e, bir tanesi. Altısı gıyabında yargılanıyor. Burada enteresan bir konu Türkiye medyasına da baktım herhangi bir şey göremedim ama gıyabında yargılanacak olanlardan bir tanesi Türkiye'deki hapishanelerde bulunuyor şu anda. Türkiye'deki hapishanelerden birinde bulunuyor e, ve o da işte bu Paris'teki terör saldırılarıyla ilişkili olarak e, Paris'teki davada yargılanıyor. E, 300'den fazla mağdur e, dinlenecek e, duruşmalar e, boyunca ve 1765 kişi müdahil e, bu davanın görülmesi için özel bir e, bina yapılmış kompleks yapılmış e, orada görülüyor dava. Fransa'da pek olmayan bir şeymiş, video kaydı yapılacak duruşmanın ve bu arşivde tutulacak. İşte bu video kaydının e, adaletin, barbarlığa karşı e, zaferinin, mücadelesinin bir kaydı olarak arşivlerde durulmasının e, önemli bir şey olduğu, sembolik olarak önemli bir şey olduğu söyleniyor. Ayrıca e, ilginç bir şey, e, mağdurlardan bir kısmı gelecek e, ve duruşma salonunda yaşadıklarını anlatacak. Bir kısmı gelemeyenler içinse evlerine e, özel ve güvenli bir ses sistemi kurulmuş ve oradan e, duruşmayı takip ediyor olabilecekler yarım saat e, geçikmeli olarak. Böyle bir e, durum e, söz konusu Fransa ile ilgili olarak. E, işte Liberasyon gazetesi şey diyor mutlaka orada olmak isteyen mağdurların teröristlerin onlar için öngördüğü kurban rolünden çıkmalarını imkan sağlayacak bu video kaydı ve sesli ileti barbarlık karşısında adaletli kazandığını gelecek nesiller de görecek diyorlar. Ee, Avrupa'nın en büyük modern Avrupa tarihinin en büyük ceza davası deniyor bu dava için. 9 ay sürecek. Önümüzdeki haftalarda da gelişmeleri takip edeceğiz. Evet bayağı Sarsıcı gelişmeler de olabilir dava dur duruşma sırasında. Evet evet e ve bu arada da e 11 e Eylül'ün 20. yıl dönümü yaklaşıyor bu cumartesi günü 11 Eylül saldırılarının 20. yılı doluyor. İşte 20. yıl yaklaşırken Avrupa'da köşe yazarları bu 20 yılda ne oldu, ne bitti? Bu saldırılara Amerika'da Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan Saldırılara karşısında Amerika'nın verdiği tepkiler ya da Batı dünyasının verdiği tepkiler nasıl sonuçlar doğurdu diye bir muhasebe çıkartıyorlar ve genel olarak hayal kırıklığı hakim bu köşe yazılarında yapılan bu saldırılarda 2000 996 kişi ölmüştü ve 6000 kişi yaralanmıştı bunun üzerine Amerika işte Afganistan'a müdahale etti ve Irak savaşı başlattı ve Orta Doğu'da baya tozu dumana katan savaşlar yıkımlar gerçekleşti. Irish Times'tan bir köşe yazarı e, bu muhasebeyi şöyle e, çıkartmış diyor ki 11 Eylül terör saldırısında ölenlerin sayısı 2977 idi. Bu korkunç bir rakam ama bu yüzden çıkan savaşlarda doğrudan ve dolaylı olarak 801 bin kişi öldü, 38 milyon insan yerinden edildi. ABD bunun için 6.4 trilyon dolar harcadı. Yani bütün bunlar Usam Bin Laden'in hayal edebileceğinden bile çok daha büyük rakamlar sayılar. 11 Eylül'den kurtulanların yaşadığı en büyük trajedi Bin Laden'in kazanması oldu demiş bu yorumcu. Evet. İlginç. O 11 Eylül'ün... E Muhasebesi de böyle. Cumartesi günü e, bu konuda herhalde e, pek çok şey olacaktır. E, bu yazılarda çıkmaya devam edecek. Evet onları da tabii takip etmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta programımız olmayacak çünkü açık gazete tatilde. Ondan sonra takip etmeye çalışacağız. Evet. Hep Tamam. Bu haftalık bu kadar Eurotopic'sen sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Öyle.